Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bu hafta İnsan Suresi'nden kaldığımız ayet 13. ayetten devam edeceğiz inşallah En son ayette hatırlayacaksınız Allah subhanahu wa ta'ala sabrettikleri için onlara ipekten elbiseler cennette verildiğini sabredip amel ettikleri için Allah subhanahu wa ta'ala onlara Dünyada haram kıldığı, bazı nimetleri helal kıldığını ve dünyada da helal kıldığı bazı nimetler tekrardan orada onlara verdiğini beyan etmişti. 13. ayette de Allah Subhanahu Teala Celle Celaluhu tekrar diyor ki: "Muttekiyine." itteki Arapça yaslanmak demek. Yani benim şu oturama şu şekilde arkaya yaslanmam ittekeydir Arapça. Muttekiyine alal araik. Araik Arapça oturaklar demek. Ee, bu oturaklar böyle buna benzer şeyler gibi olabilir. Bizim doğuda divan derler, d şey derler böyle. E dört tane demir saçın üzerine bir de gene demirden saç konmuştu, üzerine minder konur, arka yastıklar alınıp yaslanır. Yani çeşit çeşit nimetin farklılığına göre Allah spanatlarına cennetlik yerlere böyle oturaklar verecek. Muhtekin alal ara o oturaklara sırt üstü yaslanmışlardır. Burada bir nokta. Dikkat çekmek lazım. Ulema bazı rivayetleri delil alarak da yemek yerken dayanarak yemek yemeyi yasaklamışlardır. Yani bunun kerih olduğunu Resulullah tarafından aleyhissalâtu Vesselam tarafından yasaklandığını belirtmişlerdir. Çünkü hadiste dayanarak yemek yemeyin diyor. Çünkü bu kralların adetlerindendir. Genel olarak krallar, işte azgın, zalim insanlar hep böyle arkalarına yaslanarak... Ee, işte yastığa yaslanarak, önünde yemekler, yanında hizmetçileri, hani böyle filmlerde falan hep anlat gösterilir, tasvir edilir ya. O şekilde yaslanarak yerlermiş. Bizim toplumdaki şu elini yere koymadan yeme mevzu doğrudan oradan aslında çıkıyor. Hani çocukluktan beri bize öğretilir işte elini yere koyarak, dayanarak yeme. O hadisin zahirine dayanarak ulema demişler ki insan yemek yerken bu gibi durumlarda bulunmaz. Çünkü bunlar Az önceki ayette hatırlayacak olursanız İpek dünyada haram kılınmıştı erkeğe ama cennette helal kılınmıştı. Niye? Ona sabrından dolayı Allah bu mükafatı vermişti. İşte aynı şekilde e, dayanarak yemek yemek de şeriatın mahzurlu saydığı, mekruh saydığı, kerih gördüğü ve bizi sakındırdığı bir husus olmasa hasabıyla kıyamet günü Allah subhanahu ve teala ta tarafından sabreden kullarına verilen bir nimet olarak Yaslanarak yemek yemek de, yaslanarak sohbet etmek de orada muhakkak ne olmuştur? Mübah kılınmıştır. Dediğimiz gibi onlar koltuklar üzerinde yaslanmışlardır. لَا يَرَوْنَ ف۪يهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَر۪يرًا Orada ne güneş görürler ne de zemherira görürler. Normalde cennette güneş yoktur. Geçen hafta biraz bundan bahsetmiştim. Cenneti, şimdi akıl hemen neye gidiyor? Neye gidiyor? cennette şey yoksa güneş yoksa o zaman cennet karanlık mıdır'a hemen gidiyor. Çünkü akıl ancak dolduğuyla bir şeyleri hesap edebilir ama cennet karanlık bir yer değil. E güneş yoksa Resulullah'ın ifade ettiği gibi aleyhissalâtu Vesselam, cennetin aydınlanması Allah'ın nurunun oraya e, lütfundan oraya tesirinden kaynaklanır ki cennet karanlık değildir. Nitekim geçen hafta izah etmeye çalışmıştık. Cennet huni, huni şeklindedir. Bir ucu dar, bir ucu geniştir, yedi kattır ve en üstü Firdevs cennetidir ve Firdevs'in tavanı da Rahman'ın arşıdır. Rahman subhanehu ve Teala Firdevs cennetindeki kullarına bu kadar yakındır. Allah bize orayı nasip etsin. <Gülüyor> Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah'tan istediğiniz zaman en yücesini Firdevs'i isteyin diyor. Kul hayırda hep fazlasını istemelidir. Tabi Allah kime ne kadar takdir ettiyse o takdir ettiği ulaşacaktır. Cennette bu manada güneş yoktur. Ayetinde ifade ettiği gibi Güneş, ışık aydınlatmakla beraber ne yapar güneş? Isıtır. Yani şu andaki dünyadaki sıcaklık güneşin ışınlarının buraya yansıyıp gelmesiyle e, oluşan bir sıcaklık netice itibariyle. Allah teala hani güneş yoktur derken akıllara hemen şunun geleceğini biliyor. E o zaman cennet soğuk mu? Diyor ki Orada zemheri soğukta yoktur. Zenherî soğuk, bizim lügatımızda da var, bizim örfümüze de geçmiş, çok şiddetli soğun ifadesidir. Nitekim e, şiddetli soğuk da yakıcıdır. Özellikle ben Erzurumluyum. Bizim Erzurum'da insanların elleri yüzleri yanar, kıpkırmızı olur. Zannedersiniz güneşin altında saatlerce yatmış adam. Aslında onu yakan şey soğuktur. Soğuk yakar insanı. Simsiyah yapar tenini Veya kıpkırmızı yapar tenini. Tıpkı güneşte kaldığınızda, yandığınızda vücudunuzda vücudunuzun beyazlığı ve siyahlığına göre şekil alması gibi Erzurum'da o çok şiddetli soğukta da insan böyle yanar soğuğun şiddetinden. Ve Nebi Sarsan diyor ki cehennemde iki çeşit azap vardır. Ateş azabı vardır. Ateş azabıyla beraber de zemheri soğuk vardır. O da yakar insanı. Nitekim cehennemdekilerin bir grubu da bu şekilde azap göreceklerdir. Orada diyor ne güneş Vardır cennette ama güneş yoktur diye de soğukluk yoktur. Yani tam orta kıvamı. Allah bizi öyle bir yaratmış ki, kainatı öyle bir yaratmış ki bizi bırakın. Mesela atmosferdeki azot oranı nedir? Yüzde yetmiş küsürlerdedir. Ben yanlış hatırlamıyorsam yüzde yetmişti. Azot oranı bir veya iki derece yukarı oynasa kibrit çaktığınızda bütün evreni yakabilirdiniz. Yani bilim adamları bunu anlatıyor. Yani Allah öyle bir denge koymuş ki normalde biz oksijen soluyoruz. Bizim yaşamamızı sağlayan gazın adı oksijen. Havadaki oranı azotu oranladığınız zaman yok denecek kadar az. Azot çok daha fazla. Azot biraz daha fazla olsa oksijen de yanıcı bir madde. Karbondioksit var insanların salgıladığı başka canlılardan çıkan işte oksijenin yerini alan gaz. Ama bunlar azotla kıyaslandığı zaman çok az var. Azot biraz daha fazla olsaydı bu gazlarla birlikte dediğim gibi kibrit çaktığınızda bütün dünyayı yakabilecek bir yangını körükleyebilirdiniz. Veya insanın vücut sıcaklığının belli dereceler arasında olması 38, ve 36 ve 38 dereceler arası ideal sıcaklıktır. İnsan vücudu biraz daha şey olsaydı, sıcak olsaydı içtiğimiz süt karnımızda mayalanabilirdi, daha midemiz tarafından öğütülmeden. Yani yoğurt katı peynir haline alabilirdi midede de vücut içerisinde. Ama Allah öyle bir dengede her şeyi yaratmış ki ne fazla ne eksik yani. Bu aynı şekilde kıyamet günü müminlere cennette vasfedilen ve cennette bahşedilip ikram edilecek olan ortamın da keyfiyeti bu dediğimiz sınırlar gibidir. Nedir o sınırlar? Ne çok sıcak ne çok soğuk şeklinde ızdırap vermeyecek şekilde orta kıvamda insana Allah'ın ikramıdır. En sıcak günler de bize eza verici gelir. En soğuk günler de bize eza verici gelir. İnsan hiçbir zaman razı olmaz. Yani yaz gelir herkes der ki biz ferahlasak bir serinlik yağmur gelse. Yağmur gelir herkes der ki bir sıcaklık gelse. Ya yani Kulların dediğini bilen varlıklar değiller. Allah her birini tattırır ama buna rağmen bir rızasızlık söz konusu. Ama cennette bu olmayacak. Herkes Rabbinden razı, Rabbi de cennetliklerden razı bir şekilde ebediyen mutlu mesut bahtiyar yaşayacaklar. Allah bizi onlardan kılsa. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُتُوفُهَا تَذْلِيلًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا Gölgelerinde cennet ağaçlarının gölgeleri üzerine sarkmış ve onların meyvelerini koparmak onlara kolaylaştırılmıştır." diyor. Yani üzerlerinde ağaçlar var. Cennet ağaçları üzerlerine satmıştır diyor ayette. Yani üzerlerine sakmıştır derken cennet böyle hani ormanda gördüğümüz gibi kafayı eğip işte aman şu dala çarpmayalım gibi geçilecek bir yer değil. Akla bunlar gelebiliyor. Mesela bunun bir örneği var. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا Altından ırmaklar akan cennetler. Yani ilk meal okuduğu zaman herkes ne zannediyor? Ha öyle bir şey var ki ayağın altında camdan bir zemin altında sular akıyor. Öyle bir şey değil. Çünkü Kur'an'ın başka yerinde Firavun'un bir sözünü Allah bize naklederken diyor ki Firavun ya mı diyor. Elesi mulka, mulki Mısır'ın mülkü benim değil mi? Ve şu altından ırmaklar akan, akan ırma, ayaklarımızın altından akan ırmaklar benim değil mi? Yani Araplar bu ifadeyi şu anda bizim bildiğimiz nehirler için kullanıyorlar. Yani orada kastedilen şey cennette akan ırmaklardır. Altlarından akan ifadesinde. Dolayısıyla burada da ayette üzerlerine ağaçlar sarkar derken de aynı ifade söz konusudur. Yani her taraftan uzanıp çok zorlanmadan, meşakkat çekmeden dilediklerini alabilecekleri şekilde güzel ağaçlarla Allah ne yapmıştır cenneti donatmıştır. Zaten cennet Arapça bahçe demektir. Arapça cennet bahçe demektir. Yani kelime manasıyla. Ama ıstılahi olarak Allah'ın mümin kullarına hazırlamış olduğu mükafat olarak karşımıza çıkıyor. Ve yutafu aleyhim onların etrafında tavaf ederler. Tavfe bir şeyin etrafında dönmek demek. Burada onu kullanıyor Allah subhanahu Yutafu aleyhin onların etrafında tavaf eder, dönerler yani haşa ibadet tavafı değil. Yani bir şeyin etrafında dönüyor. Niye? Hizmet için. Garsonlar da Lok, restorana gittiğiniz zaman hizmet için biri gelir tabak koyar, öteki gelir ekmeği koyar, öteki getirir başka bir şey koyar öteki siparişlerinizi not eder değil mi? Koşuşturuyorlar. Niye? Siz gelmişsiniz. Size en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyorlar. يُتَافَ عَلَيْهُمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فَضَّطِمْ وَاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا Öyle bir şeyler, kaplar onların etrafında döndürülür ki gümüştendir o kaplar akıva bin kānet O kadar çok fazladır ki bu kaseler bilürdandır ve tıpkı diyor, evet, bilürdandır bu kaseler ve bu şekilde onlara hizmet sunulur diyor. O kadar çok fazla ki normalde dünyada iken gene yasaklanan başka şeylerden bir tanesi bize şu anda haram kılınan işlerden bir tanesi altın ve gümüş kaplardan yemek ve içmektir. Gene bununla alakalı da birçok şer'inaz sabittir. Hadis sabittir bu konuda bunu yasaklayan ve haramlığını belirten ve müştehitlerin fıkıh kitapları bu nakillerle doludur. Biz dünyada şu anda altın kaplardan ve gümüşten kaplardan yemek yemeyiz, herhangi bir şey de içemeyiz. Neden yapamayız biz bunu? Çünkü yasak. Allah bu yasağı sabrettiğimiz için, hep üç ayet önceyi hatırlatıyorum, önceki dersin son bölümü. Ne için verilmişti onlara bu? Sabrettiklerinin karşılığı olarak verilmişti. Allah subhanehu ve teala dünyada bu sabrı gösterip altın ve gümüş kaplardan yemeyen kullarına kıyamet günü altın ve gümüş kaplardan yemek gibi bir ikramda bulunuyor. Subhanehu ve teala. Gavarira min fiddatin qadzeruha takdira Diyor ki büyüklüğünü hizmet sunulanların tespit edeceği billur gümüş kaselerle ölçüp ölçüp dağıtılırlar. Yani takdirleri artık o kendilerine hizmet sunanlar var ya onlar ne kadar getiriyorsalar getiriyorlar. Sonu yok. Düşünün bir misafirliğe gidiyorsunuz uzun dönem görmediniz biri Yemek getiriyor, meyve getiriyor, tatlı getiriyor, getiriyor da getiriyor, arda, arda ikram ediyor ki size e, sevgisini ortaya koysun. Allah Azze ve Celle de müminleri sevdiğini cennette onlara verdiği bu nimetlerle ortaya koyuyor. Yani sevgilerin en yücesidir. Adam bir kadın kendini sevmiyor diyor, kafasına sıkıyor, intihar ediyor. Hiç Allah'ın sevgisinden mahrum olmuş ahmak herif haberi yok yani. Yok cenneti değiştiren saçının bir teline diye de biri bir şarkı yazmış zındığın biri. Kafirin teki. Bütün Türkiye dinliyor o şarkıyı. Dinleyenler, rıza gösterenler, hepsi kafir oluyorlar. O şarkıyı diline sok mırıldananlar. Hepsi yani, hepsi. Görecekler cehennemi görünce dünyanın... Dünyadaki bu yaptıklarının boş olduklarını o zaman akledecekler ama o zaman akletmek kişiye fayda vermeyecek. Ve yeskun fiha ka'san kana mizajuha Orada diyor zencefil karışımlı bir kadehle kendilerine ikram edilir. Zencebille zencefil yani Arapçası bizim Türkçede ifade ettiğimiz zencefil o bir bitki çeşidi ama Kur'an'da bahsedilen müminlere cennette ikram edilen bütün nimetler hep benzerleridir. Yoksa asılları değildir. Çünkü Bakara suresindeki ayetlerde bu ifade edilir Allah ta tarafından. Onlara diyor nimetler sunuldukça derler ki biz bunları daha önce görmüştük benzerlerini. Ama aynıları değil. Sadece benziyorlar. Nara benziyor. İşte zeytine benziyor. Ayette bunlar geçiyor. Cennetliklere verilen. Özellikle nar zikrediliyor. Tabi bu dünyadaki meyveler arasından, bu kadar nimet arasından özellikle narın zikredilmesi neyi gösterir? Narın bize faydasını gösterir. Yani narda bizim bilmediğimiz onlarca, yüzlerce, binlerce bizim sağlığımız için dünyevi olarak da birçok fayda gizlidir. Aynı şekilde zeytinde, aynı şekilde hurmada mesela. Yani şeriatın faziletinden bahsettiği bütün yiyecek ve içeceklerde bizim sağlığımız için fayda vardır. Mesela çörek otu değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ölümden başka her derde devadır. Her hastalığa şifadır çörek otu. Bütün Müslümanlar hem kendi nefislerine hem çocuklarına ve ailelerine çörek otunu devamlı bir şekilde yedirmek zorundalar. Yani zorundalar kastan vacipteki farziyet değil. Ama sağlık ve sıhhat dünya mutluluğu da istiyorsalar ki din dünya ve ahiret mutluluğunu kapsayan bir şeydir. Din dünya ve ahiret mutluluğunu kapsar. Bunu isteyen her bir kişinin ne yapması lazım? Çoluğuna, çocuğuna ve kendine çörek otunu yedirmesi lazım. Tabi hastalığın keyfiyetine, şekline göre bunun kullanım şekli var ki dersimiz tıp değil. Tabi hadis kitaplarına müracaat edildiği zaman alimlerin kitabı tıp diye de bir başlık açtığını görebilirsiniz. Ama maalesef Uğur Dündar gibi şarlatanlar senelerce, işte özellikle 28 Şubat süreci içerisinde 99'larda falan 98-99-2000'lerde sakallıları insanlara kötü gösterip darbeyi haklı göstermek adına her buldukları programa 3-5 tane 3 kağıtçı sihirbaz muskacı müşri çıkardılar. Ondan sonra peygamberin yaptığı tedaviyi de adını koydular üfürükçülük. Hatta bununla ilgili yaşanmış bir kısa var. Okul, okul küfür diyoruz diyoruz millet bize karşı çıkıyor da. Bizim bir tane yeğen var, öğretmen demiş ki işte Atatürk'ün yaptığı devrimlerden bahsediyor. Ee, Atatürk diyor modern tıbbı da getirdi, modern tıp şöyle faydalar sağladı, hastaneler açıldı, işte cihazlar getirildi vs. Vesaire, vesaire. Bunu anlattıktan sonra diyor ki Atatürk bu tıbbı getirmeden önce üfürükçülük vardı diyor. Onlar şey, şeytanlardı diyor, şaklabanlar onlar diyor. Onlar diyor üflüyorlardı, diyorlardı iyileştin. Adamın iyileşeceği varmış, iyileşiyormuş, millet de kanıyormuş diyor. Öğretmen böyle bir izah yapıyor. O diyor zaten iyileşecekti, üflemesine gerek yoktu diyor. Bizim yanına kalkmış demiş, hocam o zaman demiş ilaç kullanmaya da gerek yok. Adam iyileşecektir. Aldığınız kapsülle demiş, sizi zaten iyileştirmez yani. Almasanız da iyileşecektiniz, o zaman mozan tıbbın fazileti çıkmaz ki ortaya demiş. Öğretmen böyle apışıp kalmış çocuğun bu söylediği karşısında. Niye? Batıl ehli ahmak insanlardır. وَمَنْ يَرْغَبْ عَمْ مِلَّةِ İbrahim اِلَّا مَنْ سَفِيَ İbrahim'in tevhid dininden ancak ahmak yüz çevirir. Allah bunlardan ahmak diye açıkça ayette böyle söylüyor. Allah birçok yerde müşriklerle alay eder. Mesela İbrahim'in hüccet götürdüğü Nemrut. Nemrut'a gittiğinde Nemrut diyor ki ben de ölüleri diriltirim, ben de öldürürüm. İki tane adam getirtiyor, birini öldürüyor, birine de diyor sen serbestsin diyor. Gördün bak birini öldürdüm, birini dirilttim diyor. Ahmak bilmiyor ki öldürmek ve diriltmek değildir. İbrahim hiç demiyor ona bak bu öldürmek veya diriltmektir diye oturup izah yapmıyor bak değildir. Hani bu kastedilen öldürme ve diriltme bu değildir demiyor. Ne diyor İbrahim? Tamam o zaman. Sen diyor benim Rabbim doğudan getiriyor güneşi. Madem çok öyle ilahsın kendince Haşa, sen de batıdan getir de görelim diyor yani. Allah Türkife bu hitenledi kefer. Kafir apıştı kaldı diyor. Arapça hatta böyle yani bizim argo tabirle Türkçede apışıp kalmak demek. Ya yani ne diyeceğini şaşırdı. Niye? Çünkü batının aklen bir dayanağı aslında varmış gibi gösterilmeye çalışılır da batının aklen bir dayanağı yoktur. Batıl batıldır. Hava olunca merkezi Tutarsızlık ve çelişki onun için kaçınılmazdı yani. Modern tıbba gelince adam onu şey sayıyor, fazilet sayıyor. Peygamberin öğrettiği e, surelerle onları hastanın üzerine okumakla, bazı ilaçlar yapmakla, çörek otunu, zeytinyağını kullanmak ve tedavi olmaya gelince onu yobazlık sayıyor, gerilik sayıyor. Hacamat <gülüyor> diye bir sünnet var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şifa üç şeydedir diyor. Biri diyor bal yemektir diyor. Biri yarayı ateşle dağlamaktır ama ben sizi bundan men ettim. Üçüncüsü ise hacamattır diyor. Hacamat kan aldırmaktır. Bugün bütün Avrupa'da hacamat sünnetini e, şifalı olduğu tespit edildikten sonra bütün Avrupa'da doktorlar hastalana hacamatı teşvik ediyorlar. Bir tane arkadaş üniversite okuyor. Diyor ki hocam bizim diyor hoca dedi ki tıp doktoru hacamat denen şey caniliktir. E, i̇şte yobazlıktır. İşte her taraf kan oluyor. Ellerin menlerin kan oluyor. Öyle Pis bir şeyden şık, sağlık mı gelir gibi böyle bir yorum yapmış kafir. Küfrünü kusuyor. Ben dedim ki o arkadaşa yani diyor nasıl cevap vereyim ben bu hocaya? Ben bunun söylediğinin küfür olduğunu biliyorum da hocam diyor. Nasıl hüccet getireyim? E ona da de ki dedim ameliyata giren eli kanlı doktorlar, eli neşter tutan doktorlar cani ise o zaman hacamat da caniliktir. Doğru söylemiş kendi mezhebine göre. Yok onlarınki övülen bir tıp olup bu yeriliyorsa burada adalet yok bu zulümdür, zalimliktir. O zalimdir çünkü müşrikler zalimlerin ta kendileridir. Allah ayette öyle söylüyor. Ve men yushi e, inna Allah Allahu Teala ayette diyor ki inne mem fakat billahi faqad harramallahu alayhi'l cennet. Kim şirk koşarsa Allah cenneti haram kılmıştır. Ve Allahun nil ve vahunna ve maliz zaliminin min ansar. Varacağı yer ateştir. Zalimlerin de hiçbir yardımcısı yoktur. Müşriklerin hepsi zalimlerdir. Ayet böyle isimlendirilmiştir. Şirk koşan müşriktir ve Allah müşriği zalim olarak isimlendirmiştir. Dolayısıyla adaletten yoksun oldukları için aklit çıkarlarını sadece kendi görüşlerini doğrulamak için ortaya koyarlar. Netice itibariyle e, ulema Resulullah'ın sünneti olarak hadis kitaplarında özellikle aleyhissalatü vesselamdan kitabı tıp denen bir başlık açmışlardır ve bu başlıkta şeriatın tavsiye ettiği yiyecekleri tek tek saymışlardır. Bunların şifalarından bahsetmişlerdir. Müslümana düşen de bu ilmi talep edip kendi ve ehlini şarlatanların hazırladığı domuz kıl, kılından tüyünden, kemiğinden, etinden yapılan kapsülleri çoluğunun çocuğunun ağzına hemen ilk ateş çıkmasında dayanmak değil Resulullah'ın gösterdiği şekilde çocuğunu tedavi etmektir. Nebi Salah sen diyor ki eğer diyor birinizin ateşi çıkarsa onu diyor fe ebriduhu bilme ateşle suyla söndürün o ateşi diyor. Çünkü o fe inne fehi cehennem. Şüphesiz o cehennemden bir parçadır diyor. O ateşi suyla söndürün diyor aleyhissalâtu vesselâm. Şimdi çocuk bir ateşleniyor, anne baba hemen eli ayağına dolaşıyor, yetiştirelim hastaneye, vursunlar antibiyotiği, vursunlar ilacı. İçinde ne var, mikrop mu var, haram mı var, helal mi var belli değil. Ama şeriata teslim olmasınlar, tutup suyla ateşini söndürmeye kalkmasınlar. Havale geçiren çocuğu doktora götürüyorlar. Ne yapıyor doktorlar biliyor musunuz? Çocuğu olanlar biliyorlar. Suyun içerisine sokup çıkartıyorlar buz gibi suyun içerisine. E, evde de yapabilirsin. Peygamber zaten demişti onun için hastaneye koşmaya gerek yok. Aleyhisselatü Vesselam da sana zaten tavsiye etmiş bunu. Dolayısıyla Müslümanın şer'i naslardaki bu fazileti zikredilen gerek yiyecekler gerek içecekler noktasında... Ne olması lazım? Uyanık olup bunları hayatına gücü yettiği kadar tatbik etmek noktasında gayret sarf etmesi lazım. Yoksa bugünkü doktorlara gidersiniz böbrek taşınız var diye bira içmeniz gerektiğini söylerler. Bira böbrek taşı döküyor derler. Oysa ki yani hani böbrek taşını dökmenin çok daha mübah şeriatını öğrettiği farklı yolları varken onlar size haramı tavsiye ederler. Veya işte bazı hastalara bazı haram yiyecek ve içecekleri tavsiye etmeleri gibi. Hulasa Sözün kısası, e, bu ayette bahsedilen e, o kapların içerisinde konan ve başka ayetlerde bahsedilen bu nimetler bize dünya ve ahirette faydası olan nimetlerdir. Aynen fiha tusem mersel sebiyle, onlar o kaseden zencefil karışımıyla o içeceği kadeh'i içerler, onun içerisinde o cennetlikten özel bir içeceğidir. O diyor. Bir pınardan çıkar. aynen Onun adı diyor selsebildir. Allah cennetliklere selsebil denen nehirden o içeceği özel hazırlamış bir içecek Allah tarafından. Hatta hadisi kutsi de Allah subhanahu ve Ben mümin kullarım için cennette öyle nimetler hazırladım ki hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak işitmedi, hiçbir kalp onu hissetmedi. Öyle bir nimet yani. Kimse daha önce benzerini mislini görmemiş cennet, cennetten önce. Ve diyor onları ben kendi elimle diktim diyor. O ağaçları, o bitkileri ben cennete kendi elimle diktim diyor Allah subhanahu aleyhi ve hadisi kutsi de. Allah böyle büyük nimetler hazırlamıştır kullanın. Tabi bu esma sıfat hadislerinden biridir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Keyfiyeti Allah bilir bir şekildedir. Yoksa kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Netice itibariyle cennet böyle farklı hiç daha önce karşılaşmadığımız nimetlerle dolu bir yer. Ve selsebil denen pınardan gelen bu zencebil karışımlı kadehse, içki ise Allah'ın cennetlikleri özel hazırladığı içeceğin adıdır kardeşler. Ve aleyhim, gene diyor ki yatufu, gene tavaf ederler, onların etrafında dönerler. Aleyhim vildanun muhalledun, ebedi vildanlar. Vildan, normalde kız çocuklarına, kızlara koyuyorlar Türkiye'de vildan ismin de. Vildan Arapça çocuklar demek. Küçük çocukları ifade eder. Onların etraflarında küçük hizmetçi çocuklar tur atıyorlar, dönüyorlar. Tabii bu küçük derken 7-8 yaşında değil yani. Hani ergenliğe ermek üzere olan gençler olur ya hizmetkar. Büyük işte kralların, işte sultanların hizmetçileri olur bu şekilde. Aynı o şekilde cennette cennetliklere hizmet edecek Vildanlar vardır, onlar getirirler onlara kadehlerini, içeceklerini, yiyeceklerini. Yerinden kalkmazlar, hizmetçileri vardır yani cennette. Hiçbir iş yapmazlar yani. Allah dünyada, evet sabretmek çok zor ama sabrın sonunda böyle çok büyük bir nimet var. Sabredin vahyin çocukları. Allah size böyle bir şey vaat ediyor. Dünyada alacağınız güzel bir ev, dünyada nikahlayacağınız güzel bir kadın, dünyada... Satın alacağınız hiçbir güzel araba cennette size verecek Huri'den, cennette size verecek Burak adlı binekten ve cennette size verilecek arsalardan daha hayırlı değildir. Bu dünyada varın aç kalın, karnınıza taş bağlayın, az yiyin çok yemeyin, nefsinizin her istediğini satın almayın. He? Fakirlikse budur, herkes bir şeyler satın almak ister, gücü olan alır. Fakir olursan her istediğini alamazsın ama bu sabrın sonunda Allah size cennette böyle bir mülk vaat ediyor. Pazarlık yapan, ticaret yapmak isteyen ki bütün dünya ticaretle uğraşıyor şu anda para kazanmak için kadını erkeği, mal biriktirmek için ticaret yapmak isteyen varsa bu hayırlı ticarete girsin. Canlı ki Allah Subhanahu Wa Taala başka bir ayette bu ticaretten nasıl bahsediyor? İnan Allah iştara min al mu'minin amfusa umwa lahu bi anna lahumul cenna yuqatiluun fi Allah o müminlerden canları ve malları karşılığında cenneti satın almıştır. Festebşirû bi bay'ikum diyor ayetin sonunda. Satışınızdan dolayı müjdelenin yani. Size müjdeler olsun büyük bir ticaret, büyük bir kar elde ettiniz yani. Dünyada vereceğiniz evin karşılığında Allah size böyle bir ev veriyor. İçerisinde vildanlar, hizmetçiler var. Nasıl vildanlar var? Ayet devam ediyor. İza ra'aytahum. Ey peygamber, sen o çocukları hizmetçi koşturan, çocukları bir görseydin hasibdahum zannederdin ki lu'lu'en menfura. Dağılmış, saçılmış inci taneleri zannedersin. Nedir inci kutusunda boncuklar var böyle, kırıldığı zaman ne olur? Her tarafa saçılır. Biri buraya gider, biri inci biraz hızlı yuvarlanan bir cisimdir. Yani diğer yuvarlak cisimlere göre çok daha hızlı döner. Bu şekilde dağılıp saçılırlar. Hani cennetlik biri talep ettiği zaman Allah bizi onlardan kısın, başka sıkılmasın. İstediğiniz zaman hepsi koşturuyorlar inci taneleri gibi. Bir içecek istedin, hepsi kadehleri doldurup getiriyorlar. Al, israf yok. Artık orada Allah mülkün açmış sonuna kadar ağzını. Vermiş orada artık cennetliklere. Dilediğine varsa misliyle veriyor Allahü subhanahu aleyhi ve sellem. İzâ hasibtahum lûlâ menfûrâ ve izâ ra'aytahum temmâ ra'aytah ne'aymen ve mûlken Şüphesiz diyor oranın neresine baksan bol nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Hani burada şimdi bu örnekte ne anlatıldı? Nimetlerden bir tanesi. O da ne? Cennetliklere hizmet eden e, vildanlar onlar inci tanesi gibi çok. Zannediyorsun ki saçılmış inci tanesi bu kadar büyük. Diyor nereye baksan cennette hadi hizmetçilere baktın bunu gördün. Mala bakacaksın böyle çokluk göreceksin. Mülke bakacaksın çokluk göreceksin. Kadınsa Allah huri vermiş 70 tane. Her cennetlik mümine vermiş bunu Allah s.a. Her cennetlik mümine her defasında bakire olan temiz kadınlar vermiş. Dünyadaki kadınlar demiyoruz... ...hepsi pistir, Meryem de bir kadındı... ...Fatıma da bir kadındı, Hatice de bir kadındı... ...Radiyallahu anhunne... ...Allah hepsinden razı olsun ve razı oldu da... ...bunlar Allah'ın katında bizden daha hayırlı kadınlar... ...yani birazdan söyleyeceğimi bu... ...çerçevede değerlendirmek lazım... ...ama dünyadaki hiçbir kadına güven... ...olunmaz genel itibariyle... Ekserisi böyledir kadınlar... ...dünyada emin olamadığın... ...bir kadının yerine Allah'ın sana... ...ahirette verdiği kadına baktığın zaman... Her seferinde bakire, yaşlanmayan, tertemiz, insan baktığında iyice e, ilk günkü gibi, ilk günkünden hatta daha fazla istek ve şehvet duyduğu bir kadın Allah subhanehu ve teala vermiş. Hatta bununla alakalı sahih rivayetler var. Cennette müminin bir tanesi e, gidiyorken, ya bir yere bir iş için gidiyor yani. Bir işi var, kafasında bir işi halletmeye gidecek. Çalının arkasından bir kadın çıkınca o da haramdır diye kafasını çeviriyor. Diyor çevirme kafanı, ben senin şeyinim, nimetinim Allah diyor beni sana verdi diyor. Ben diyor seni görmedim hani hurilerim arasında sen Allah'ın şu sözünü duymadın mı ben mümin kullarım için nice nimetler sakladım hazırladım. İşte Allah beni bu çalının arkasında senin için sakladı diyor. Ve o mümin rivayette diyor binlerce sene unutuyor ne için nereye gittiğini. O ile oynamaya dalıp çalının arkasında binlerce sene geçiriyor ondan sonra aklına geliyor ki ben bir işe gidiyordum diye. Yani böyle bir nimetin var olduğu bir cenneti Şöyle pis bir dünya için bizim gibi ahmak insanların değişmesi kadar batıl, karsız bir ticaret yoktur yani. Önce asi nefsime sonra size nasihatim öldürülseniz de hapsedilseniz de tevhidten sakın geri dönmeyin. Bütün dünya size muhalefet etse, herkes diliyle sizi kötülese, herkes kalemiyle yazısıyla sizi kötülese, yerin dibine çaksa, cehennem köpeği harici de yapsa tevhide sahip çıkın. Bilin ki Allah azze ve celle katında böyle bir şey size hazırladı. Allah'ı razı etmeye kalkarsanız Allah bütün yeryüzünü sizden razı kılar. Ama siz insanlar razı etmeye çalışırsanız Allah adına yemin ederek söylüyorum hiçbir insanı razı edemeyeceksiniz. Çünkü insanlar razı olmazlar. Hiçbir zaman. Nitekim Ayşe'nin Muaviye'ye yazdığı mektupta Ayşe diyor ki eğer Allah'ı razı etmek pahasına insanları kızdırırsan Allah senden razı olur. insanlar da senden razı olurlar. Ama Allah'ı gazatlandırmak pahasına insanları kızdırırsan, ne Allah senden razı olur ne de insanlar senden razı olurlar diyor. Muaviye mektubunda böyle nasihat ediyor Aşar radiyallahu anh. Dolayısıyla bize vaat edilen bu büyük ki, yani insan suresi cenneti şevkle isteyen, dünyada, dünyanın nimetleri kendisini çağırdığında vesveseye düşen, şeytanın vesvesesi atan her insan okuması gereken bir sure. Allah o kadar güzel tasvir etmiş ki, Cenneti burada anlamamız için bize ve ihtiyaç duymamız, özleyip istememiz için bize düşen şey dünyadaki hiçbir sıkıntıya, sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun aldanmamak, kafamızı çevirip bakmamaktır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu ayet nazil olduğu zaman وَلَا تَعْضُ عَيْنَاكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَاهُمْ Sakın diyor bizim onları metalandırdığımız, onlara verdiğimiz dünyalık şeylere gözünü çevirme. Ayeti indikten sonra Resulullah s.a.m. deve sürüllerinin, güzel develerin, kızılbaşlı güzel develerin olduğu yerden geçerken, yani içinden ona bakmak geldiği sırada bu ayeti hatırlayıp kafasını çevirmiştir. Ya bugün bizi de taçip ettiren binekler yok mu? Kim istemez bir BMW X6'ya sahip olmak? Herkes baktığında hoşuna giden bir araba bir binek yani biz de dünyanın peşinden düşüp belki para biriktirsek böyle bir araba alabiliriz. Allah, yani e, rızık Allah'ın elinde. Allah bize de verebilir. Ama biz gözümüzü çevirmek zorundayız. Ahiretteki bizim için daha ferdigir. Biz X altının parasını Allah yolunda infak edeceğiz. Allah yolunda cihada, Allah yolunda davete. Allah yolunda Allah'ın dinini yaymak adına ne yapabiliyorsak orada malımızı harcayacağız. Herkes miras biriktirebilir. Kimse çocuğuna bir şey koymasın. Siz babanızdan doğduğunuzda... Çırıl çıplakken, hiçbir mülkünüz yokken Allah hepinizi mal sahibi yapmadı mı? Herkesin kendine göre malı var burada. Herkesin kendine göre. En az malı olan, en fakir olanın karısı çoluğu çocuğu var. En az fakir olan. Burada Duha suresini hatırlayın. Allah orada diyor ki <gülüyor> Rabbin seni bırakmadı. Rabbin seni terk etmedi. أَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا فَآهَا Allah seni yetimken bulup barındırmadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا Sapmış bulmuşken sana hidayet etmedi mi? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا Fakir bulup seni zengin yapmadı mı Allah? Evet Allah bunların hepsini kıldı subhanahu wa ta'ala. Dolayısıyla bize düşen de bizden sonraki çocukları düşünmek değildir. Çünkü bugün bize Allah nasıl verdiyse bizim Rabbimiz Allahsa bizden sonraki çocuklarımıza verecek olan da gene Allah subhanahu wa ta'ala'dır. O bizim çocuklarımıza da verecek. Toprağın altındaki karıncanın rızkını unutmayan senin benim çocuğumun karımın rızkını mı unutur haşa. Allah unutmaktan münezzehtir. Dolayısıyla miras biriktirip torunlara bırakıp o mirasın hesabını kıyamet günü Allah'a vermektense miras biriktirmeyip o malı Allah yolunda harcayıp Allah'ın bu kıyamette cennette vaat ettiği mülke talip olmak en karlı, en akıllı ticaretin ta kendisidir. Alihim thiyabu sundusin khudrun ve istabraqun ve hullu asaviram min fiddah ve saqahum rabbuhum tahura Üzerlerinde yeşil renkli ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz içecekler içerir. Allah azze ve celle tabi nimetleri saymaya devam ediyor. Onun arasında güzel elbiseler de var. Farklı farklı bakıldığında gözleri aydınlatan, gözleri parıldatan. اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيُّكُمْ مَشْكُورًا İşte bu sizin cezanızdır. Yani yaptığınızın karşılığıdır. İşte bu sizin dünyadayken yaptığınız sabrın, salih amellerin, Allah'tan korkunuzun, nefsinize değil Allah'a itaat ettiğinizin, şeytanınıza değil Allah'a itaat ettiğinizin karşılığıdır. وَكَانَ سَعَيُّكُمْ مَشْكُورًا ve teşekkürü hak eden koşturmacanızın karşılığıdır. Teşekkürü hak eden, şükrün karşılığının görüleceği koşturmanın ta kendisidir. Allah subhanehu ve teala diyor ki, Size ameller bakımından hüsrana uğrayacakları haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ dal سَعْيُهُمْ فِي fil الدُّنْيَا Dünya hayatındaki sa'yuhum, koşturmacalar onları saptırmış. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُسْعِنُونَ سُنْعَ Ve zannediyorlar ki iyi şeyler yapıyorlar. Kıyamet günde karşılığını görecekler. Birileri koşturdu, onlar helak oldular. O koşturmacalar onlara fayda vermedi. Birileri de koşturdular. Allah subhanahu teala da bu ayette dediği gibi sizin koşturmacanızın işte karşılığıdır bu diyor. Çünkü siz koştururken neye baktınız? Kur'an'a ve sünnete baktınız. Şer'i mizana baktınız. Yahudi de koşturuyor. Hristiyan da koşturuyor. Müşrikler de koşturuyorlar. Herkes kendince Allah'a gitmenin yolunda. Herkes koşturuyor ama kıyamet günü bu mükaffata ulaştıracak koşturmaca Kur'an ve sünnete yani şeriatın sınırlarına bağlı olan ilimle beraber desteklenmiş koşturmacadır. O olmaz ise sonu Allah korusun ve billah hüsranlıktır. İnna <gülüyor> nahnu nazzalna aleykel Kur'an tenzila. Şüphesiz biz sana Kur'an'ı indirdik. Fasbir bi hukmi rabbik. Rabbin hükmüne sabret. İnsanların çoğu seni dinlemiyor mu? İnsanların çoğu size icabet etmiyor mu? İnsanların çoğu size aptal gözüyle mi bakıyor? Deli gözüyle mi bakıyor? Nasıl bakıyorsa baksın. Allah böyle takdir etmiş. Azız biz. Bedel i̇slamu gariben. Ve garibe kemâ beda. Fetûba lil-huraba. Fetûba lil-huraba. Fetûba lil-huraba. İslam garip başladı başladı gibi garipliğe dönecektir. O başladığı zaman İslam 40 kişiydi diyor. İslam uleması bu hadisin tefsirinde. Ve başladığı gibi azlığa dönecektir. Nitekim İbn-i Hambeli el-Hanbeli, el kaşfur kurba an ehlil ghurba diye, gariplerin ehlin hakkındaki kapalı şeylerin açılması hakkında bir risale yazmış. Bu gariplikle al alakalı hadisleri toplamış. Seleften sözleri toplamış. Sufyan-ı diyor ki, gariplikten kasıt şudur diyor öyle gün gelecek ki koca şehirlerde diyor ehli sünnetten bir veya iki, iki tane adam kalacak diyor. Koca şehirlerin arasında sünnete yapışmış sünnet ehli peygamberden alınan tevhid dininin mirasçısı bir iki tane adam kalacak diyor. Şeyh Hüseyin İbn-i Teymi Rahimullah'ta Mecmuatül Feteva'da bu hadisi şerh ederken diyor ki ey mümin kardeşim diyor şunu iyi bil ki bu hadisin ışığında göreceksin ki darul kıfırda Darul Harp'te yaşayan birçok mümin Müslüman vardır. Ve bu, bu mümin Müslümanlar İslam beldelerinde yaşayan Müslümanların ulaşamadığı mertebelere imanda ulaşırlar diyor. Çünkü onlar diyor şirk ehlinin arasında gariptirler, azdırlar. Çünkü onlar batıl ehlinin arasında 3-5 tanedirler. Ama azlıkları onları korkutmaz, geri çevirmez diyor. Onların sayılarının az olmaları Rahman'ın diniyle ve Rahman'ın rızasıyla Mutlu olmaktan onlara alıkoymaz. Onun bilak istiyor. garipliği arttıkça, yalnızlığı hak yolda yürürken ki yalnızlığı arttıkça, onun Allah'la olan mutluluğu artar diyor. İşte bu mertebe ediyor ancak böyle bir vakıada yaşayan insanlar ulaşabilirler. Başkaları ulaşamazlar. Nitekim bazen şer gibi görülebilir bugün Müslümanların sığınacağı, yaşayacağı bir İslam devletinin var olmaması. Ama bu dönemlerde tıpkı hasan Basri'nin dediği gibi Hak ehliyle batıl ehli birbirinden ayrılır. Hasan dedi ki fitne yayıldığı zaman, şirk yayıldığı zaman göreceksin kim Allah'a ibadet ediyor, kim tağuta ibadet ediyor. O gün ortaya çıkacak dedi. Ta Hasan bunu sahabeden sonraki hicri yüzüncü yıllarda söyledi bu sözünü. Allah ona rahmet etsin. 1400 sonranın, 1400 yıl sonranın vakiasına ışık tutmuş sözüyle. Fitne yayıldığı zaman, yani şirk yayıldığı zaman göreceksin kim Allah'a ibadet ediyor, kim tağuta ibadet ediyor ve Allah ayet ediyor ki elem tara utu nasiben minel kitabi kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi bak onların yanında ilim var kitaptan nasip var kendileri bazı şeyleri biliyorlar yu'minune bi cipti ve tagut ve cipte iman ediyorlar bugün nice insan var oturup konuştun mu diyorlar ki biz de biliyoruz cipti tağutu. biz de biliyoruz şirki küfrü biz de biliyoruz bu anlattıklarını ama bir bakıyorsun ki o ...biliyoruz dediklerine ibadet ediyorlar. Çünkü onlardan önceki bunların selefleri, kafir selefleri de aynısını söylemişti. Allah'ın bu ayetinde ifade ettiği gibi... ...kendilerine ilimden nasip verilenler... ...o ilimi amele dökmedikleri, Allah'tan korkmadıkları için... ...taguta ve cipte iman eder hale geldiler. Bugün de maalesef Müslümanların garipliği budur. Yoksa halkın arasına baktığımız zaman... Yok gibi bir şeyiz zaten. Orada gariplik bile belki söz konusu olmaz. Ama halkın arasında Allah'a yol tutturmuş, Allah'a gitmek için uğraşan, din gibi derdi olan, okuyup araştıran insanlar arasında bizi garibiz. Onlar arasında tevhide yapışan, sünnete yapışan az bir topluluğuz. Allah bu hal üzere bizi öldürsün. tevhit ve sünnet üzere öldürsün. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi vakalarda bizi böyle garip kılması bize bir ikramıdır aslında. Allah'la mutlu olmanın yolunu aramanın aslında bir vesilesidir. Tabi hak güneş gibidir. Körler güneşi göremezler. Görmek isteyen insanlar da Allah kalbini hakka karşı açar. efemen men şerahallahu <gülüyor> sabrahu lillislami fahu ala nurin min rabbi fe vaylul qasiyat kulubuhum min zikrillah. Allah'ın göğsünü Kur'an'a zikre açtığı ve vahyin nuruyla göğsünü doldurduğu ile Allah zikredildiği zaman kalpleri kas katı kesilenler bir olurlar mı? Tabii ki bunların ikisi de bir olmazlar. Allah kime hayır dilerse Yaşrah Sadrahu Lelisler Onun kalbini İslam'a vahya açar ve kalbi İslam'la amelle, Rab'be imanla mutmainlik bulur. Bütün sıkıntılara ve musibetlere rağmen. Fas bi hukmi Rabbik. İşte böyle bir vakıada sabret Rabbin hükmüne. Çünkü Rabbim bunu takdir etti. Sen Rabbinin kaderini değiştiremezsin. Sana düşen sadece tebilidir. Bütün insanlar yalanlayabilir. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kıyamet günü öyle peygamberler gördüm ki yanında bir grup var. rahtun, 9-10 kişi denen bir isim. Veya 10 kişiden daha fazla. Ya da yanında birkaç kişi var. Ya da yanında 3 kişi var. Hatta diyor öyle peygamber gördüm ki yanında kimse yok. Kavminden kimse icabet etmemiş ona. Öyle ölmüş. Dünyada muvaffakiyet bekleyerek yaşamak Bizim menhecimiz, usulümüz veya hedefimiz değil yani. O Allah'ın bir ikramı olursa olur, olmazsa çok da yok. Bizim için esas olan Müslüman ölmektir. Kul işte bu mertebeyi anlarsa imanda ihsan makamına ulaşır ki o zaman evinde yatağında da ölse de Rabbiyle mutmain bir nefisle karşılaşır. Nitekim Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma kabre konulduğu zaman diyorlar ki biz kabirden şu ayeti iş, işittik. Ya ayetu hal nefsu Mutma'ına, irceğe ile Rabbik raziye mardiya, f'duxulü fi cenneti. O diyor kabre konulduğu zaman kabirden şu ayet okunuyordu ki, ey mutmain olmuş nefis, sen Rabbinden razı, Rabbinle senden razı bir şekilde Rabbine dön, cennetime kullarımın arasına gir. Fecir suresinin son ayetleridir. Tabi ne kadar doğru doğru değildir, o Allah teala katındadır, Senedinin edinin sahili veya zayıflı. Buna bakmıyoruz ama kul Allah'ın huzuruna selim bir kalple çıkarsa öldüğü anda Allah subhanahu wa ta'ala da ona o şekilde muamelede bulunur. Allah bizi selim bir kalp ile canımızı alsın bizlerin ve karşısına öyle bir kalple çıkarsın Rabbim. وَلَا تُتِعْ مِنْهُمْ اَثِي Sakın günaha düşkün, sakın nankör, çok nankör ve günaha düşkün azgınlara itaat etme. Peygamber'e diyor ha, ve başka bir ayette diyor ki: Az kalsın lakat kat kirt te terkenu şey an qalila. Az bir şey onlara meyledecektin diyor. Az kalsın müşriklere meyledecektin. Bu ayetin tefsirinde diyorlar ki müşrikler gel putumuza sadece dokun biz senin Rabbine ibadet edeceğiz diyorlar. Yani demiyoruz bunlara iman et, bunları işte kabul et. Sadece dokun putumuza yani. Dokunmak nedir ki yani? taştır. Kırarken bazen dokunuyorsun puta. Ama istedikleri şey dinimizden taviz. Ve bu ayet iniyor. Az kalsın az bir şey meyledecektin. İşte o zaman da biz sana la'zaknake hayati ve di'fe'l Mehmet. Dünyanın ölümün ve hayatın zelillliğini sana tattıracaktık diyor Allah Subhanahu <gülüyor> Peygamber bundan emin değilse biz hiçbirimiz emin değiliz. Kafirlere, falsıklara, mücrimlere meyletmek noktasında hiçbirimiz masum değiliz. O yüzden Resulullah'ın yaptığı şu duayı bol bol yapmamız lazım aleyhissalatü vesselam. Allahümme yâ mukallibel kulûb, febbit kulûbene ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, bizim kalbimizi senin dininde sabit kıl. Bu sayfadaki son ayet, وَذْكُرِ اسْمَا bu بُقْرَةَ وَاسِيلَ Bu sıkıntılı günlerinde Rabbin hükmüne sabrettiğin, başına musibetlerin çok geldiği, kafirlerin, fasıkların kendi menheçlerine yollarına çağırdığı o günde seni Rabbinin hidayet yoluna, Rabbinin kurtuluş yoluna çıkartacak şey وَذْكُرِسْ مَا Rabbik Rabbinin ismini tesbih etmektir. Subhanallah. بُقْرَتَوْوَا asıyla Sabah akşam hiç durmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölmeye yakın sahabenin bir tanesi aleyhissalatu vesselama gelip ona nasihat istiyor. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki sakın ha, sakın dilin Allah'ın zikrinden kurumasın. Dil ne zaman kurur hareket etmezse kurur. Ama sürekli hareket eden bir dil sürekli ıslak kalır. Resulullah bunu anlatıyor. Yani hiçbir dakika ne yapma zikirden geri kalma. Ve bundan nasıl amel ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bütün hayatı boyunca. Bakın bir hadiste Abdullah bin Ömer'den gelen sahibi hadis radıyallahu anhuma diyor ki ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le bir mecliste oturdum. Yani misafirler gelmiş onunla beraber oturmuş. Yüz defa Rabbighfirli ve tub rahim. Rabbim beni bağışla, şüphesiz sen tevabsun rahimsin dediğine şahit oldum. Bu kadar saydım diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu söyledi. <gülüyor> ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı zikir olduğu için tuvalete girerken girerken diyor ki: "Bism Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, dişi ve erkek şeytanlardan sana sığınırım. Çıkarken de gufranek diyor. Allah'ım beni bağışla. Niye bağışla diyor? Çünkü peygamberin zikri terk ettiği tek yer tuvalet. Zikirden hali kaldığı tek yer tuvalet. Hanımına yaklaşıyor, zikri yapıyor. Allah'ıma cennebine şeytan var, cenibi bir şeytanıma arazaktana? Cima edecek eşiyle ilişkiye girecek Allah'ın ve, bizi, ve bizi, şey, şey, e, bizi ve bizi rızıklandırdığını şeytanın şerrinden koru diye dua ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbise giyiyor, Bismillah diyor giyiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir elbise giyen görüyor. İlbis yediden ve mutluluş şehiden diyor. Güzel giy ve şehit öl diye dua ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulut görüyor. Allah'ın bunu rahmet kıl, gazap değil diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne olursa hayatında kesinlikle bir zikri var, kesinlikle bir tesbihi var. Ve Allah Subhanahu Teala problemleri, müşkilatları, sıkıntıları anlatıp çözümünü sunduktan sonra hep surelerin sonunda ves kur'isme rabbek. Ves kur'isme rabbek. Fesbih bi rabbi, bismi, rahbika, bismi Rabbinin yüce ismini tespih et. Buna benzer Kur'an'da o kadar ifade var ki insan daha önce de söyledim. İki grup şeytandan iki şekilde korunur. Bir cinni şeytanlardandır. O cinni şeytanlardan insan zikirle Kur'an'la ve ibadetle ancak korunabilir. İkincisi insi şeytanlardır. Bunlar da insana şüpheler atarlar, vesveseler verirler. Bunların da cinli şeytanlar gibi vesveseleri vardır. O şeytanlardan da insanı koruyacak şey ilim okumaktır. Kim ilim okumakla beraber zikri de yani o ilmin gereği olan ameli Allah'ı hatırlamayı da beraberinde yaparsa Allah Subhanahu ve Teala onu inşallah bu kadar musibetten ve beladan afiyette kılar ve müslüman öldürür. Allah bizi müslüman öldürsün. Allah bizi müşrik öldürmesin. Müşrik haşretmesin. Münafık haşretmesin. Katına muvahidler olarak kalsın. Bu <gülüyor> ahri rabbil alamin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü illa Sormak, düzeltmek, eklemek istediği olan varsa...